Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala nebiyyillah. Değerli kardeşler, hiç kimse bu alemde fani olduğunu bir zaman için bulunup, günün birinde buralardan gideceğini inkar etmiş değildir. Hiçbir insana Allah ebedilik yazmadı. Ebedi olmak Allahu Teala'nın kendisine mahsustur. Allah en çok sevdiği insanları ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi de hiç sevmediği ona en büyük isyanları yapan kullarını da bu alemde tutmadı. Hepimizin bildiği bir gerçektir bu. Bu dünyada kalmak yoktur. Ama ne kadar fazla kalırsak o kadar iyi olur hissi her insanda vardır. Bazı Müslümanların zannettiği gibi, Hani erken ölüp imanla hemen ahirete gitmiş olmak İslami bir talep değildir. Keşke 3 sene önce ölmüş olsaydım hazır haçtan gelmiştim gibi bir ifade İslami değildir. Mümkün olduğu kadar Allah'tan uzun ömür istemektir doğru olan. Sadece büyük fitnelere maruz kalmış. İmanının artık korunamayacak kadar tehlikeye girdiğini zannedenler ve buna iyice inananlar beni fitneye düşürmeden ruhumu al yarabbi diye dua edebilirler. Hazreti Ömer bir defasında haç yaparken Mina'da bu şekilde dua etmiş. Allah'ım demiş. Artık ihtiyarladım. Bu insanlar da çoğaldı. Onlar da benden bıktı. Beni al ya Rabbi demiş. Bu duasından iki ay sonra da vefat etmiş. Her halükarda Müslüman olarak bizim hedefimiz ölüp gidip kurtulmak değildir. Kalıp iş yapmaktır. Daha çok kalıp daha çok iş yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu şekildedir. Ashabına bir nefes fazla yaşamayı tavsiye etmiş. Çünkü bir nefes subhanallah demeye vesile olsa bir subhanallah demekle cennette kat edilen mesafe bu kainatın tamamından fazladır. Üç gün önce ölüp kurtulmak değil, üç saniye fazla kalıp Allah'ın adını bir kere fazla anmaktır taktiğimiz, siyasetimiz. Bunun için Allah'tan uzun ömür istemek ve o ömrü onun yolunda kullanmaya çalışmak mümin siyasetidir. Peki ömür uzar mı? Uzar. Ömür uzar. Peki hani... Bir saniye gecikmezdi ölmek veya bir saniye önce olmazdı. Evet, o da olmaz. Allah bir kulunun hangi günün, hangi dakikasının, hangi saniyesinde öleceğini biliyor. Onu da yazdığı yerde yazdı. Ama Allah biliyor ki okul Ramazan gününde bile, iftar saatinde, sahurda bile. Ya Rabbi bana ömür ver, bu ömrü rızan için kullanayım demeyeceğini, bildiği için Allah filan gün filan saatte öleceğini yazdı. Onun için meleklerine görev verirken Allah, bu kul uzun ömür isterse, uzun ömrün gereklerini yaparsa şu gün, yapmazsa şu gün alın ruhunu diye talimat veriyor. Ölüm yine değişmiyor. Müminin uzun yaşama, anlayışı ömrü uzun hale getiriyor veya olduğu gibi bırakıyor. Allah'ın kaderinden kimse bir şey değiştiremez. Ama Allah değiştirir. Yamhullahu ma yasha ve yuthbit ve indehu ummul Tamam. Kaderin yazıldığı her şey Allah'ın elinde, kitabında, levh-i mahfuz'da. Ama Allah Dilediğini yazar, dilediğini siler diyor Kur'an. Kur'an böyle diyor. Biz Rabbimizden bir insanın yaşayacağı kadar en uzun ömre sahip olmayı isteriz. Bir, uzun ömürlü olmayı gerektirecek veya onun için bize yardımcı olacak tavsiyeleri de yerine getiririz. Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Buhari ve Müslim'in ve diğer bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği, yani kesinlikle Resulullah'a ait olduğu bilinen bir hadisi şerifte buyuruyor ki, Kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını istiyorsa, Sıla-i Rahim yapsın buyuruyor. Demek ki nasıl işte vitamin kullandığın zaman, daha çok yaşayacağını, daha dinç olacağını zannediyorsun, aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annenin elini öptüğün zaman, babanın duasını aldığın zaman, dedenden dua aldığın zaman daha uzun yaşayacağını söylüyor. Kesinlikle anne duasıyla yaşayan, baba duasıyla yaşayan, teyze duası, hala duası alan daha çok yaşar. Daha çok yaşar. Çok fazla yaşar. Anne duası almayansa, kötürüm ve epter bir hayat yaşamaya mahkumdur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kafasından, heva ve arzusundan tek bir kelime konuşmamıştır. Allah'ın söylettiğini söylemiştir sadece. O da ne diyor? Çok rızık isteyen, ömrünün uzamasını isteyen, ne yapsın? Sılayrahim yapsın. Demek ki sıla Rahim ömre katkısı olan bir ibadettir. Allah'ın emridir. Bunun için kardeşler her şeyden önce uzun yaşamak hedefimizdir. Uzun yaşamak isteriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en iyi insan kimdir ya Resulullah sorulduğunda çok yaşayıp iyi işler yapandır buyuruyor. Çok yaşayıp İyi işler yapandır. İyi kaliteli olmak, güzel olmak uzun yaşamaktan geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında, sıhhatinde yine sahih bir hadisi şerifi konuşuyoruz. İki sahabi birer yıl arayla ölüyorlar. Birisi Uhud'da şehit düşerek ölüyor, öbürü de ondan bir sene sonra yatağında ölüyor. Başka bir sahabi, bir gece rüyasında bu bir yıl arayla ölen iki sahabiyi görüyor. Rüya aleminde bakıyor ki ikisi de cennetteler. Ama bir yıl sonra ölen, yatağında ölen, şehit olarak, Uhud'da şehit olarak ölenden daha iyi makamlarda cennette. Allah Allah diyor. Şehitten daha öne nasıl geçer bu? Tamam cennete girmiş ama cennette şehidin önüne geçmek ne hakla diye düşünüyor hemen sabah geliyor ya Resulallah diyor bir rüya gördüm rüyama inanamıyorum ayet var şehitlerle ilgili bu kadar siz müjdeler verdiniz şehidin faziletiyle ilgili filan zat var ya şehit olmuştu onu gördüm rüyamda bir de geçenlerde ölen ondan bir sene sonra yatağında ölen bir kardeşimiz vardı onu gördüm o yatağında ölenin daha İyi makamlarda, cennette daha üstlerde olduğunu gördüm. Anlayamadım bunu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, neresine şaştın bunun diyor. Tamam şehit oldu o ama ondan bir sene sonra gelen bir yıl fazla amel yapmadı mı, Ramazan tutmadı mı diyor. Demek ki mümin bu fani alemde bir saat fazla kalsa, iyi bir hesap açtırmış birisi olduğu için, Mümin olarak yaşadığı için, Allah'ın dinini aziz etmek gayretiyle yaşadığı için, secde etmek hedefiyle yaşadığı için, bir saat fazla kalan daha fazla kardadır. Bir satır fazla Kur'an okumayacak mı? Bir sabah namazına daha fazla kalkmayacak mı? Bir kere Sübhanallah diyecek kadar fazla kalmış olsa, bir Subhanallah'ın, bir kere Subhanallah demenin, cennette kazandırdığı fark... Fark cennete giriş değil. Cennette de çünkü mesafe var. Bir fark, bir müminin öbür müminden bir puan farkı olduğu zaman cennette ne kadardır bu diye sorulmuş da buyurmuş ki sizin buradan en ötedeki yıldızı gördüğünüz zaman gece ne kadarsa bir Allah'ın oluşturduğu fark o kadar cennette. Uzun yaşamak, daha fazla sabah namazına kalkmak, daha fazla Subhanallah demek, daha fazla Allah'ı tevhid etmek, daha fazla bir satır fazla Kur'an okumak mümkünse, bu dünyada biz 2000 bin sene kalmak isteriz. Kafirler gibi, Yahudiler gibi değil. Kur'an-ı Kerim, Yahudi'deki yaşamak hırsından bahsederken, onlardan bir tanesi, herhangi bir Yahudi, herhangi bir Yahudi, bin yıl yaşasa doymaz Allah buyuruyor. İki şeyden dolayı, çünkü Yahudi'nin kursağından bütün kainat pompalansa doymaz gene. Aç obur bir ırktır. Dolayısıyla o dünyayı yeyip bitirmeden ölmek istemez. İkincisi gidecek yeri yok. Peygamber katili bir nesil. Yeryüzünde Allah'ın adını kullanarak zulmetmiş despot bir halk. Nereye gidecek? Cehennem onu bekliyor. Onun için onlar, bin yıl yaşasalar doymazlar buyuruyor. Mümin öyle değildir. Rabbine kavuşmak ister ama bir kere fazla Subhanallah diyerek kavuşmak ister. Onun için hani ölümü özledi filan diye nakledilen menkıbeler işte filan şeyh dedi ki ölümlerde filan bu tip anlatılan menkıbeler ayetlere hadislere aykırıdır. Asabı ı kiramın taktiğine aykırıdır. Asabı ı kiramdan Ölüm döşeğine düşüp de ağlayanlar olmuş. Ağlayanlar olmuş. Çocukları ve yakınları sana yakıştıramıyoruz demişler. Abdullah i̇d Mesud gibi bir sahabiye mesela. Ne ağlıyorsun sen? Resulullah'la arkadaş değil miydin? Ya ne anladınız diyor. Benim derdim bu sizin dünyanızı terk ettiğim değil. Siz Kur'an okuyacaksınız ben okuyamayacağım artık ona ağlıyorum diyor. Hasret başka şey üzerinden. Yani bu dünyada kalmak isteriz. Allah'ın kitabından bir satır fazla okumuş olmak için, nasip olur da cihat çıkarsa belki cihada gideriz diye hazırlıklı olmak için, bir mümine fazla yardım etmiş olmak için, yeryüzünden çekip gidip kurtulmak mümin taktiği değildir. Kalıp Allah için bir şeyler yapmaktır. Orjinal, gerçek, samimi mümin taktiği. Hedefimiz budur bizim uzun kalmak isteriz Allah'tan uzun ömürler isteriz yalnız kardeşler <gülüyor> uzun ömür isteyip de onun içini dolduramadıktan sonra hiçbir anlamı yok sabah namazı kaçıracaksan keşke dün ölseydin eğer Kur'an okumayacaksan keşke geçen sene ölseydin mümin olmanın hakkını vermedikten sonra 100 yıl yaşasan ne olur 5 yıl yaşasan ne olur Hedef, imanımızla şu hayatın içini doldurmaktır. Sadece ve sadece sayıldığında bizim mahalledeki müminler, müminlerin sayısı bir kişi fazla görünsün diye bile yaşamaya değer. Ben ölürsem bizim apartmanda sabah namazına camiye gidenlerin sayısı azalacak, bari kalayım diye düşünsek onun için bile değer. Kalabalık bile İslam'ın lehineyse ki öyledir, onun için de değer. Bu bir. 2 demek ki uzun yaşamayı istiyoruz. İki, uzun yaşamak rakamla ölçülür bir şey değildir kardeşler. Önemli olan yüz sene yaşamak değil. İçini doldurup yılları geçirmektir. İçini doldurmadıktan sonra rakamın uzunluğunun bir değeri yoktur. On dönüm bir tarladan iki yüz kilo fasulye elde ediyorsun. Beş dönümlük bir tarladan üç yüz kilo fasulye elde ediyorsun. Birinin on dönüm olması ne değer kazandırıyor ki? Senin derdin tarladan fasülle elde etmekse, o fasüleyi bir dönümden elde ediyorsan o bir dönüm, çorak olan yüz dönümden daha değerli. <gülüyor> Ömür de böyle. Ömrümüzü yıllarla saymıyoruz biz. İntacımızla üretimimizle sayıyoruz. Ne ürettik bu ömürden? Ne elde ettik? Hasenat defterimizde ne yazıyor? Önemli olan budur. Bir kadın düşününüz, 60 yaşında, kaç tane çocuğun var, kaç doğum yaptın iki, kaç torun gördün, kaç toruna Elif, Cizu okutma zevki ve lezzeti yaşadın sen, 10 torun, iki çocuktan 10 tane de zor olur, iki çarpı iki kaç eder bilemedin 8 tane mi senin, 60 senede iki çocuk doğurdun, öbür kadın kaç yaşındasın 60 yaşında kaç çocuk doğurdun 8 çocuk kaç torun gördün Kaç elif çize okuttun 60 torun gördüm helal sana helal sen 40 senede yaşasan hayatı doldurmuşsun Allah'ın seni yaratış maksadını doldurmuşsun öbürünün düğününde yapılan masrafa yazık biriktirdiğin nişan malzemesi otobüste taşınmıştı iki çocuk doğurmak için yazık günah biriktirdiğin o dantellere. hayat Alim olmuşun, 70 sene yaşamışsın, kaç mümine namaz öğrettin? 85 yaşında Allah rahmet etsin öldü, öbürü 40 yaşında öldü, yüzlerce insan onun elinden namaz öğrenmiş. İlminin hakkını vermiş, bedelini ödemiş. Önemli olan yıllarla saymak değildir. Giderken götürdüğün malzemeyi saymak lazımdır. Kaç mümin senden sonra Allah rahmet eylesin? Gitti boşluğunu dolduramıyoruz diyor. Kaç mümin senin için şehadet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki, Bir mümin öldüğü zaman sadece dört tane mümin, Dört tane mümin ama adil Allah'tan korkan dört tane mümin, Gitti bu kardeşimiz müminler eksildi. Diyecek kadar hüsnü şehadette bulunursa Allah o şehadeti öyle kabul eder buyuruyor. Var mı dört tane mümin sen gidince peşinden samimi bir şekilde ağlayacak. Matem töreninde ağlamayı ağlama demiyoruz biz. O, o ağlama değil. Herkes ağladığı yerde kaval çalacak hali yok. O da ağladı numarası yapacak elbette. Ne? Ne götürüyoruz? Hayatı neyle doldurdun? Kaç çocuk doğurdun? Kaç çocuk büyüttün? Hangi vakıflara üyesin? Ne hizmetlerde bulundun? Kaç tane dul kadına hizmetin oldu? Kaç yetim saçı okşadın? Hayat budur. Bu doluluğu sağladıktan sonra 40 yaşı 100 yaşından değerli. Ama eğer biz böyle doluluk sağlayamazsak Allah'a yarayacak, Allah'ın kullarına yarayacak bir iş yapamadan bu dünyadan gidersek 100 yaşında ölsen ne olur? 200 yaşında ölsen ne olur? Önemli olan içini doldurduğumuz bir zaman yaşamaktır. Eğer ben, ben Öldüğüm zaman salih bir çocuk bıraktığım için ben mezarda olduğum halde hala melekler benim defterimi yazıyorlarsa ben bir vakıfa daire bağışladım da o vakıfta insanlar gelip hala Kur'an okuyorlar ve her onlar Kur'an okudukça melekler benim defterimi canlı tutuyorlarsa bir köyün çeşmesini yaptığım için inekler oradan ben öldükten 30 sene sonra bile su içiyorlarsa. Ve bu benim defterime geliyorsa kim öldü kim? Ölüm mü bu? Buna ölüm denir mi? Bu ne biçim ölümdür ki ben mezarda çürüdüm. Hala melekler görevde benim hasenatımı yazıyorlar. Buna ölüm diyemeyiz. İftira ölüme bu. Böyle ölüm olmaz. Ben yaşıyorum. Kurduğum makâb yaşıyor. Yaptırdığım camim yaşıyor. Melekler yazıyorlar. Ben üstelik hastane derdi olmayan, sıkıntısı olmayan bir yerdeyimdir. Sadece sura öfürülmesini ve Rabbimin huzuruna çıkacağım günü bekliyorum. Kim öldü biliyor musunuz? 100 yaşında da olsa, 150 yaşında da olsa sabah namazını camiye gidecek çocuk bırakamayan öldü. Allah ona merhamet etsin. Zor hali var onun. Kendisinden sonra bastırdığı musaf bütün mescitlerde, Ramazan'da okunuyorsa bir Müslüman, o nasıl ölür, nasıl ölür? Bıraktığı hayıratı, hasenatı hala devam edene öldü denir mi? Diriler düşünsün ne yapacaklarını. O diri zannedilenler ölü gibi yürüyorlar, o Allah'ın cennetlerinde yüzüyor. Demek ki ölüm, yaş, ömür, senelerle sayılmamalı. <gülüyor> Yani takvimi kazara 200 gün yapsalardı, biz şimdi 50 yıl fazla mı yaşamış olacaktık? 365 güne bir yıl dediler, ona göre 60-70 dedik. 100 güne bir yıl deselerdi, de 600 yaşında olacaktık demek ki. Ne Rakamın ne değeri var ki? Ben hayata ne kattım? Müminler benim hakkımda ne düşünüyor? Melekler benim hakkımda ne düşünüyor? Önemli olan budur. Bunu yapamadıktan sonra, Hiçbir değeri yok. Rakamlar bizi aldatmasın. Kardeşim senin cebinde bir çuval para var. Enflasyonlu para olduğu için bir çuvalla bir buzdolabı alamıyorsun. El alem bir tane kağıdın üzerine yüz yazıyor, buzdolabı alıyor, üstüne de fazlasını alıyor üstelik. Yani enflasyonlu bir hayat. 60-70 ama ekonomik değeri yok, ibadet değeri yok, sosyal değeri yok. 60 yaşına gelmişsin hala sen bir camiye bir musluk takmamışsın hala senin çocuğunun senden sonra istiğfar edeceğine dair bir işaret yok bir yatırımın yok Allah katında yok sadece daireler daireler dükkanlar biriktirmişsin seni neredeyse çocukların zehirli iğneyle ile öldürecekler daireler onlara kalsın önceden diye 60 yaşında olsan ne olacak 600 yaşında olsan ne olacak Hayatın anlamı yıllarla ölçülmemeli. Değeriyle ölçülmeli. Enflasyona kurban gittikten sonra paranın büyük olmasının ne değeri var? Bir çuval parayla bir dolap alamıyorsan, o paranın çokluğunun değeri yok. Kıymetsiz çünkü. 365 günde Allah için yaptığın ve yarın Rabbinin senin önüne koyacağı bunlar, senin diyeceği hasenat sayını Bilmedikten sonra, aslında böyle bir şeyin de olmadıktan sonra yıllara hiç aldanmamak lazım. <gülüyor> Yıllar bizi aldatıyor. 50-60 hiçbir şey değil. 50 saniye ile Allah cennete koyuyor. 50 dakika yaşamamış insanlar oldu. Geldiler, sen ne istiyorsun Muhammed diye sordu adam. İman istiyorum dedi nasıl sana iman ediliyor dedi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin dedi bunu dersem seninle cennete girer miyim dedi girersin dedi öncesi Yahudi ve çoban birisi olduğu halde peki nasıl diyeceğimi söyle dedi söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi diğer Yahudiler de bu adam Muhammed'e sırrımızı veriyor bizim diye zannettiler uzaktan okla öldürdüler onu bir dakika geçmemiş iman ettikten sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinin başına dikildi. Cenazesini kılarken mübarek yüzünü cenazeye doğru çevirmedi. Ashab-ı merak ettiler. Yaşılâ bu değişik bir cenaze oldu. Buyurdu ki yeryüzünde o kadar melekler bunu karşılamak için indiler ki, hurileri geldiler ki beni görüp utanmasın diye bakmadın mı ona buyurdu. Aile ortamına, cennetteki hurili aile ortamına henüz mezara konmadan girmiş. 50 saniye Allah'a ibadet etmemiş. Sen 60 yaşına geldin, paran olduğu halde hala hacı işinden, gücünden, vaktinden bulup da hacca gidememişsin. Sakatlanacağın, topal olcan, şekerli, astımlı olacağın günleri bekliyorsun hacca gitmek için. O elli saniyede Allah'ı kazandı, cennetini kazandı, peygamberi şehadet etti cennetine girdiğine. Mesele demek ki bir samimiyetle, bir kere aşkla la ilahe illallah demek meselesidir. Bunu dedikten sonra elli yıl yaşasan ne olur? Bunun hakkını verdikten sonra hiç yaşamasan ne olur? İşte hiç yaşamayan elli dakika geçmeden, elli saniye geçmeden Allah'ı ve hurileri bulan birisi oldu. Bunun için kardeşler yıllara kimse aldanmasın. 30'u, 40'ı, 50'si yok. Saniye bile Allah'ı kazandırır. 100 sene ile de cehennemi boylayabilir insan. Ama her halükarda biz uzun yaşamak isteriz. Neden? Belki Allah'ın dinine hizmet edeceğim bir işim olur. Belki bir vakıfta bir görev olur, onu yaparım. Belki bir cami süpürürüm yarın diye. İbn Mesud gibi Allah'ından razı olsun. Siz Kur'an okuyacaksınız, ben okuyamayacağım yerlere gidiyorum. Hasret başka bir şey olmalı. Bu bizim ana siyasetimiz, ana taktiğimiz ve genel anlayışımızdır. Çok yaşayıp Allah'a çok kulluk edeceğiz, daha fazla secde edeceğiz, bir kere fazla Subhanallah diyeceğiz ki, Allah bize daha çok ecirler versin, daha çok sevaplar versin diye. Kardeşler, Peygamber Efendimiz'in, aleyhissalatü vesselam açık seçik hadisi şerifi var üç şey bir insanın ömrünün uzamasına neden olur bu uzama isterse yıllarla olsun isterse bereketli olsun isterse hüsnü hatimeli vesaire gibi neyle olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi yapan <gülüyor> ömrü uzar buyuruyor inandık Teslim olduk, asla itirazımız yok. Böyledir. Böyle dediyse böyledir. 50 sene, 100 sene fazla yaşar mı? Yaşar. Nereden duydu bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tahminen mi söyledi? Matematik kitabından mı gördü? Okuma yazma bilmeyen bir peygamber, kitap okumamış, kültürü olmayan, konferans dinlememiş birisi nereden bilecekti bunu? Sadece tek kaynağı vardı Cebrail'in kulağına fısıldadıklarını söylüyordu Cebrail de Allah'tan aldığını söylüyordu 1- Sıla-i Rahim ömür uzatır 50 60 yapar, 70 yapar 2- Güzel ahlaklı insan çok yaşar 3- Komşusuyla iyi geçinen çok yaşar hikmet ilahi arkadaşlar Bakınız haç yapan çok yaşar demiyor Hafız olan çok yaşar demiyor. Komşusuyla iyi geçinen çok yaşar buyuruyor. Hatta hatta, hadis-i şerifte buyuruyor ki, komşuların iyi olması, güzel ahlakın güzel olması, şehirlerin de mutluluğunun kaynağıdır diyor. Subhanallah, insanın ömrünü uzattığı gibi, şehir hayatındaki mutluluğu ve rahatlığı da uzatıyor. <gülüyor> Bunun için, üç şey, uzun ömrün yatırımıdır Sıla-i Rahim güzel ahlak ve komşuluk ilişkileri Sıla-i Rahim'den Ağustos ayında minibüse dolup çorumdaki teyzenin marullarını iflas ettirme çekirge sürüsü gibi basmak değildir diye vurgulamıştık o Sıla-i Rahim değildir Sıla-i Rahim yakınlık derecesine göre onun gönlünü almaktır Annense, babansa kapısında paspas olarak, işini gücünü bırakarak, onların ayağını öperek, ellerini öperek duasını almaktır sılay rahim. Dedense, nenense bir benzerini yaparak sılay rahim yapabilirsin. Yani anneye, babaya yakın. Teyze ise, amcaysa, ise, amca ise, dayı ise bu tip ikinci dereceden yakın akrabaysan. Hastalığında Gidip yardım ederek, ziyaret ederek değil, hasta ziyareti başka türlü bir ibadettir. Sıla-i hastayı ziyaret etmek aynı değil. Adamın hastaneye gidecek takati yok. Çocukları yanında değil, nasılsın diye telefon etmenin ne değeri var? Telefonun bile sıkıntı senin o adama. İş yerinden üç gün izin alıp onu hastaneye götürürsen Sıla-i Rahim'dir bu. Sıla-i Rahim, yakın akrabanın <gülüyor> ihtiyacını gidermektir. Bu ihtiyacı moralse moralini gidereceksin. Para ise parasını gidereceksin. Dua istiyorsa dua edeceksin. Seni bir göreyim oğlum diyorsa gideceksin, göreceksin. Bakacak sana, tamam gidebilir miyim diyeceksin, git diyecek, geleceksin. Sıla-i rahim budur. Münümüze dolup köyüne gider, tatile giderken Antalya'ya da bir uğramış olmak. Buna işgali denir. Yani başka işgal gücüne giderken aradaki petrol kaynaklarına da bir uğramışsın sen. o kadar Öyle bedava değil. Onun adı Sıla-i Rahim değil, ziyaret. Ziyaret basit kültürdür. O da sevaptır. Ayrı bir konu. Sıla-i Rahim'in asıl İslam'daki karşılığına dikkat ederek, vurgulayarak söylüyorum. Sıla-i Rahim 10 yıldır hayatta, 20 yıldır, 30 yıldır onu Allah bilir ne kadardır. Ama hayattır. Sila Rahim hayattır. Ömrü uzatır, ömre bereket katar. Doğduğunu, öldüğünü anlarsın. Evinde huzur bulursun. İki, güzel ahlak. Güzel ahlak ne demek? Mütebessim olmak demektir. Mahkeme duvarı gibi yüzün olmayacak. İyilik yapacaksın ve kimseye zarar vermeyeceksin. Güzel ahlak bu. Güler yüz. 1. Mütebessim mümin olacaksın. Selamın aleyküm diyene ve aleyküm selam diyeceksin. Aleyküm selam. Değil. Niye selam verdin der gibi aleyküm selam diyorsun adama. Öyle değil. Mütebessim olacaksın. Seni görünce morali güzelecek onun. Bir. İki. İyilik yapacaksın. Kimseye zararı olmayan ahlaklı biri değildir. Ağrı dağının da kimseye zararı yok. Bin senedir duruyor öyle. Zarar vermemek insanlık değildir kardeşlerim. Hep misal veriyorum. Kız istemeye gelince bir genç için melek gibidir. Kimseye zararı yok diyorlar. Hayvan o. Tavşan gibi bir şey. Çelik kafese konunca kimseye zararı yok. Hayvandan damat adayı olur mu? Ne demek kimseye zararı yok? İçki içmiyormuş. Maşallah be. İçki içmemek insanlık. Ne? İçki zaten insan içmez ki. Hafız mı? Sabah namazını kılıyor mu? Teheccüde mi kalkmış? Annesinin babasının ayağında paspas olmuş mu? Cihad eder mi? Gayreti var mı? Arkadaşlarına iyilik yapar mı? Bunları söyle bir görelim. Zararı yokmuş. O zaman ağrı daha en iyi damat adayı. Kimseye zarar yok duruyor durduğu yerde. Değil değil. Bu güzel ahlak değil. Güzel ahlak müminlere... Hatta insanlara iyilik yapmaktır. İyiliğinle meşhur olmaktır. İhtiyarın elinden tutmak, küçüğe yardım etmektir. Neyse iyilik. Ve kimseye zarar vermemektir. Bu üç şeyi yapan uzun yaşar. Uzun yaşar. Üçüncüsü komşuluk. Komşuluğun hakkı verilecek. Nasıl bir insan kendisi uyurken... Kimsenin gürültü yapmasını istemiyor. Oturduğu apartmanda da <gülüyor> bir uyuyan vardır diye parmak ucuna basarak merdivenlerden inecek. Komşuluk sadece evde değildir. İş yerinde de komşuyuz. Şimdi burada otururken hepimiz komşuyuz. Bir saatliğine komşuyuz. Bu komşuluğun hukukunu hiç dinlediniz mi Peygamber aleyhisselamdan? Sar yiyen gelip saflarımıza oturmasın diyor. Niye? Halbuki aynı peygamber ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam? Sar mısak ölüm hariç her hastalığın şifasıdır diyor. Öbür taraftan da bunu yiyen mescide gelip oturmasın. Komşuya zarar veriyorsun. Bir namaz kılacak kadar da olsa komşuyuz. Otobüste komşuyuz. Parkta oturuyorsak komşuyuz. Dolayısıyla 200 kişinin, 300 kişinin Oturup böyle ders dinlediği bir yerde, en önde oturuyorsan zırt pırt ayağa kalkıp bilmeyeceksin. Eğer bir toplantıda telefonun çaldıysa, bir kindi namazında telefonun çaldıysa, namazdan çıkarken hani millet hacca gidiyorum arkadaşlar, hakkınızı helal edin diye şov yapıyorlar ya, en az o hacı adayı gibi, şovmen gibi ayağa kalkacaksın Müslümanlar. Hepinizden tek tek helallik rica ediyorum, Allah için beni affedin, telefonum çaldı kusura bakmayın. Demelisin. Hatta hatta namazda telefonun çaldıysa boz namazını. Çünkü ciddi bir komşu hayatı yapıyorsun. Gitti o namaz. O telefonun senin namazda çaldı ya o namazın sevabını nasıl bölüştüreceksin o camideki insanlara kıyamet günü. Zaten pamuk ile millet namazda duruyor. Senin telefonunla adam okuduğu sureyi de unuttu. Kaçıncı rekatli olduğunu da unuttu. Ben hafız insanım. 40 seneden fazladır hafızım. Okuduğum zam sürenin neresindeydim şaşırıyorum bir telefon çalınca. Komşuluk sadece apartman komşuluğu değildir. Merada da komşuluğumuz var. Konferans dinlerken de komşuyuz. Bir saatlik komşu, beş aylık komşu, bir senelik komşu oluruz. İşte bu komşuluğu bu şartlarda, bu standartlarda yerine getiren uzun yaşar. Bu standartları yakalayamayan yüz sene kalır dünyada yaşayıp yaşamadığını anlamaz. Bir şey bırakamadan gider. O ağır dağı gibi durur orada. Yüz sene kalmış. Doğurduklarından Allah'a sığınır. Emzirdiğinden nefret eder. Neden? Çok kalıyor, çok yaşamıyor o aslında o doktorlara kobay malzemesi olarak yaşıyor. Kendi de bıkmış hayattan. Her esen yeli aleyhinde bir fırtına zannediyor. Hayattan zevk almak, bir saat yaşayıp mutlu olmak, ancak Allah verirse elde edebileceğim bir şeydir. Onu da kime veriyor? İşte bu acil, bu acil tedbirleri alan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Tavsiyelerine uyan müminlere veriyor. <gülüyor> Aksi takdirde çok kalabiliriz. Uzun yıllar geçirebiliriz. Köhne bir hayat, berbat bir hayat. Uzun olsa ne olur, kısa olsa ne olur? Bir saatle elde edileni bir yılda elde etmek kar mıdır? Başkası bir saatte o kazancı elde etmiş, sen beş senedir uğraşıyorsun. kar, zarar dünyasındayız. Bunun için kardeşler, şu üç şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç tavsiyesi, ömrü uzatmaya yönelik olan üç şey, Sıla-i Rahim, ama teyze ziyareti Sıla-i Rahim değildir. Asla, bayramda anneni ziyaret etmek Sıla-i Rahim değildir. Müslüman, bayramdan bayrama, kandil gecelerinde, Annesini, babasını ziyaret ederek Allah'ın rızasını kazanamaz. Bayramdan bayrama ziyaret, hacı arkadaşına olur. Komşulara olur. Bayram ziyareti onlar içindir. Şimdi bir adet daha çıktı, mezardakilere de gidiyorlar bayramda. Kaprağın altında bayram mı var, nereye gidiyorlar onu da anlamış değilim ama gidiyorlar işte. Her halükarda... Ömrümüzün uzaması Sıla-i Rahim'e bağlıdır. Bu uzamaktan ne kastettiğimizi biz de bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yaşarsınız buyuruyor. Teslim olduk peki ya Resulullah dedik. Bu çokluk yılla mıdır? Be bereketle midir? <gülüyor> Huzurla mıdır? Onu Allah bilir. Önemli olan ben işimi görüp gitmemdir. Ha bunu 60 senede görmüşüm 6 ayda görmüşüm. Ben şu fani alemde benden sonra gelecek çocuklarımın yatırımını daha sağlığında gördüysem, 40 yaşında olsam yeter bana bu dünyada. Görmediysem bunu, 200 yaşında olsam ne olacak? Basit bir şey değil bu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Bir mümin kulunu Allah cennete koyduktan sonra, Şurası senin, şurası senin, şurası senin, şurası senin diye kuluna tanıtacak. Kulu diyecek ki, Ya Rabbi, ben böyle işler yapmış birisi değildim. İmanım kaldı mı kalmadı mı o kadar sadece bir endişem vardı. Bunları nasıl bana verdin? Allah Teala buyuracak ki, Senden sonra oğlun teheccüdde sana istiğfar ediyordu. Bunlar oradan geldi. Bak adam yaşamış. Kim bilir kaç sene yaşamış oğlu da torununa öğretti o da aynı şeyi yaptıysa üç ömür yaşamış o torununa intikal ettiyse dört ömür yaşamış önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak huzur bulmaktır bu huzuru bulanlar şehadet, içtikleri, şehadet şerbetini içtikleri zaman hiç sıkıntı çekmediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında pervane gibi döndüler Ölüm geldiği zaman da zaten randevuları varmış gibi çekip gittiler. <gülüyor> Demek ki Sıla-i Rahim ömür uzatır, güzel ahlak ömür uzatır, güzel ahlak ot gibi olmak, ıspanak gibi büyümek değildir. Çiçek açmaktır, gül gibi kokmaktır, fazladan iş yapmaktır, çok kur okumaktır, çok hayır yapmaktır. <gülüyor> Teyzene onun oğlundan daha fazla hizmet etmektir. Halana oğlundan daha fazla tebessüm etmektir. Dayına oğlundan daha fazla moral verebilmektir. Güzel ahlak budur. Oturduğun yerde çakılık almak ahlak değildir. Ve iyi komşuluk ama komşuluk camide, apartmanda, iş yerinde, otobüs yolculuğunda... Nerede ikinci bir insanla berabersek 5 dakika komşuyuz. O komşuluğun hakkını vereceğiz. Ve böylece Allahu Teala'nın rızasını kazanacağız. Allah yaşadığımıza bereket verecek ve biz bu alemden göçsek gitsek bile adımızı şanımızı bırakacak Allah. Nice 20 torun sahibi insanlar. Sülale ağalar mağalar Öldüğünden 3 sene sonra nere gömüldüğünü de bilen olmadı. Var mı Ulu Batlı'yı unutan? Var mı Akşemsettin'i unutan? Niye unutulmadılar? Niye Seyit Çavuş unutulmadı? Köyünün değirmencisi nasıl bir milletin hatırasında analar babalar kadar canlı kaldı? İş yaptı çünkü. Güzel iz bıraktı, Allah da onun adını kıyamete kadar iyileştirdi. Hepimiz bundan kendimize ders çıkaracağız. Kardeşler, dersi tekrar özetliyorum. Mümin olarak çekip gidip bu bataklıktan kurtulma taktiği yoktur bizde. Kalıp bataklığı kurutmak isteriz. Bir kere fazla Subhanallah demek için 40 şişe serum içmeye razı oluruz. Acımızdan dolayı intihar etmeyiz. Ve Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışırız. Ayşe annemiz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e demiş ki: "Ya Resulallah, bizim mahallede bir kadın vardı ya, çok acı çekiyordu, hastaydı, öldü. Kadınlar dediler ki onun töreninde ne mutlu kadın kurtuldu. Hani diyoruz ya biz öldü kurtuldu. Buyurmuş ki: "Yazık sana be. Ne biçim konuşuyorsun?" Allah'ın affettiği kurtulur. Ölen değil buyurmuş. Demek ki bir saniye bir saniyedir. Hedefimiz bizim budur. Ama <gülüyor> Allah da on yıl avans istiyorum diyene cennetten koparıp on yıl dünyada vermiyor. Öyle değil. Şartlarını getiren, formu tam dolduran ve standartlara uyana Allah fazla ömür veriyor. Bu ömrü bereket olarak mı veriyor? Onun dileyeceği iş. Benim... Cennet hedefim olsun. Ben gittikten sonra müminler beni hayırla ansın. Hasenat defterim açık olsun. Kurduğum vakıflarım devam etsin. 10 sene yaşayıp gideyim. Yılları ne yapacağım ben? Allah rızası için kullanacağımız uzun ve bereketli ömürler hepimize lütfetsin.